Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Kardeşimiz soruyor. E, bir Müslüman Hristiyan mezarlığına defnedilmiş. Şimdi torunları Müslüman mezarlığına taşımak istiyor. Ölü için kalması mı, taşınması mı efdal diye. Aradan da bayağı zaman geçmiş şu an ancak kemikler taşınabilir diyor. Doğrusu... Eee... Bu ölmüş kimse, Müslüman kimse Hristiyan mezarlığına defnedilmesi caiz değil. Onun nakledilmesi vaciptir. Onun nakledilmesi vaciptir. Ee, ben bunu e, büyük alimlerimizden, İmam Elbani'nin talebelerinden birine bir soru sormuştum. Benzer bir soru. Dedi ki vaciptir taşınması. Çünkü dedi Allah... Müslümanların defnedildiği Mezarlığa Mezarlara rahmetini indiriyor Bazen oraya Allah Azza ve Celle Rahmetini indiriyor Dolayısıyla Hristiyan mezarlığında olması Mesela insanların duasından mahrum Olabilir veya mezarlıktan Geçenler mesela selam verdiği zaman Selamlarından mahrum olur Dualarından mahrum olur ve Allah'ın Rahmetinden Mahrum olur yani Oraya rahmet inmesinden Mahrum olur ve ee, geride kalanların üzerinde vaciptir bu yani onun kabrini e, nakletmeleri onun e, naaşını nakletmeleri diğerlerine vaciptir yani o ilk ölüm anında zaten Müslümanlar o öldükten sonra üzerlerinde hakkı var yani onun cenaze namazını kılmaları onun Müslüman mezarlığına defnetmeleri gibi ee, eğer bunu o zamandakiler gerçekleştirememişse herhangi bir sebepten ötürü Ondan sonra o e, e, ölmüş olan kimseye yakın olanlar ne yaparlar? Bunu gerçekleştirirler ki ey bu vacip yerine gelsin. Tabi şartlar mümkünse ama şartlar mümkün değilse Allah insanı gücünün taşıyabileceğinden sorumlu tutuyor. Yani şartlardan kastım hani kanunlar veyahut efendim bulunduğunuz ülke buna izin vermiyor. O ayrı bir mesele ancak yapılabilecek bir şeyse o zaman... Müslüman mezarlığına nakledilmesi vaciptir. İlim ehlimizin söylediği budur. En doğrusunu bilen Allah subhanahu ve tealedir.